Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuray Yüce. Su hakkında bu hafta yine Türkiye, öncelikle Türkiye'deki durumdan bahsedip sonra dünyadaki durumlardan bahsedeceğiz. Şimdi Türkiye'de son dönemlerde özellikle su varlıklarını doğrudan ilgilendiren, doğa varlıklarını doğrudan ilgilendiren pek çok hukuksal değişimler yaşanıyor. İşte sulak alanların korunması yönetmeliğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Su kanunu tasarısı zaten hala e, hazırlandı ama, ama evet yürürlüğe girmedi ama bir şekilde girecek o Hı -hı. da. Yine tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu gibi e, başka metinler yürürlüğe girdi. Bunların hepsi su varlıklarını tıpkı diğer doğal varlıklarda olduğu gibi daha çok kullanımı açma üzerine korumaktan hızla uzaklaştırma evet. e, üzerine yazılmış metinler. Ve bu düzenlemeler sayesinde son 40 sene içinde sulak alanlarımızın yarısı yok oldu. Evet. İklim değişikliği ve kuraklıkla birlikte erişebildiğimiz suyun miktarı azallıyor. Evet. Ee, içilebilir, e, suyu içilebilir hale getirmek her geçen gün daha maliyetli ve daha zor bir hale geliyor. Evet ve e, tam maliyet prensibi gereği de suyun masrafı arttıkça... Bu ekonomik yük kullanıcıya, suyu kullananlara evet. yükleniyor. Yani su, su faturalarımız evet, artıyor. Artıyor ve tabii doğal olarak yoksul kesim için özellikle suya erişim bir hak olmaktan hızla uzaklaşıyor. Ancak bu umutsuz tablo bizi yıldırmamalı diyoruz. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde su hizmetlerinin yeniden kamu eliyle yönetilmesiyle ilgili, su hakkıyla ilgili çeşitli önemli gelişmeler yaşanıyor. Onları sizlerle bu hafta biraz konuşalım istiyoruz. Evet. Çünkü şöyle bir şey, dünyada aslında suyun özelleştirilmesi söz konusu ve e, bir zaman diliminden biri buna karşı gelişen karşı bir hareketten bahsetmek istiyoruz aslında. İlk örneğimiz evet e, Yunanistan olsun. Hı hı. Yunanistan'da suyun özelleştirilmesine karşı verilen bir mücadele var. E, geçtiğimiz haftalarda daha güncel bir hale geldi bu mücadele. Selanik Su Şirketi. EYAT'ın özelleştirilmesine giden süreçte ilk adım bu kamu şirketinin 2001 yılında hı hı. borsaya girmesiyle başladı. Ee, şu anda zaten e, Selanik su şirketinin önemli bir kısmı özelleştirilmiş durumda. Neden bu şirket özelleştirildi diye sormak lazım. Hı -hı. Biliyoruz ki Selanik yani Yunanistan'ın geneli için bir ekonomik kriz yaşandığını Hı -hı. ve bu ekonomik Hı -hı. krizden kurtulabilmesi için de IMF'nin Avrupa Birliği'nin bir takım dayatmalarının bu ülkeye olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi bu şirketin yani Selanik Su şirketinin bir özelliği var. Özelleştirilmesinde hani böyle çok şey ne derler göz dikilen hmm. e, olma niteliğini bir şirket taşıyan bir özelliği var. Bunu da şirketin işçi sendikası başkanı şöyle ifade etmiş. Bu dev işletme 55 milyon avro sıcak paraya sahip olduğundan, hiç borcu olmadığından, devlet tarafından... Sübvanse edilmediği ve yıllık 22 milyon avro net kar elde ettiğinden dolayı hı hı. E, aslında kamu elinde kalmaması gerekir. özele evet. devredilmesi gereken. Yani çöpsüz üzüm aslında. Aynen böyle demişler. Evet. Hatta şey demiş e, bu kemiksiz et gibi hani kasaba gittiğinizde diyor hı hı. E, şey... Hani kemikli et almazsınız direkt et alırsınız diyor o kadar sorunsuz bir şirket. Hani genelde kamuda bir takım problemler var işte kamu bu işi beceremiyor diye özelleştirilir evet. ya o bile yok. Güçeye yani yük oluşturması en büyük gerekçelerden birisidir özelleştirme için. Evet genelde öyle denir. Ama bu şirkette görüyoruz ki böyle bir özelliği yok. Hı hı. Evet e, aynı zamanda pek çok dünya e, küresel su şirketinde tabi dolayısıyla göz üzerinde bir baskı da var. Zaten şey diyorlar iki sene içerisinde bu şirket alındığı zaman kendisini bütün masrafını ödeyecek verdiği parayı şirket Hı. geri alacak diyorlar. Nitekim Yunanistan hükümeti bu e, IMF tarafından dayatılan memorandumun bir parçası olarak 2011'de EYAT'ı tamamen özelleştireceğini ilan etti. Ve bir takım şirketler, isimlerini söyleyemeyeceğimiz evet, şirketler Dev talip olduklarına. Dev su şirketleri, dünya su devleri ya da. Bunlardan hatta bir tanesi 2000'li yılların başında Türkiye'de de yine bazı kentlerin su hizmetlerine talip olmuştu. Bir de altını çizelim. Şimdi evet. Yunanistan'da Selanik su, e, suyunu e, talip olan şirket, aynı zamanda Antalya'nın su hizmetlerine de bir dönem... Evet, 2001-2004 yılları arasında ve bu süreç içerisinde sadece üç sene içinde suyun fiyatı yaklaşık olarak 350 artmıştı. Yani. Evet. Evet. Tabii tek olumsuzluk suyun pahalanması değil. Bu evet. e, Türkiye'ye has bir durum da değil. İşte Arjantin, Avustralya, Bolivya, Cezayir, İngiltere, Kanada daha pek çok ülkede özelleştirmeyle birlikte su fiyatları yükseldi. ...su satışından para kazanan şirketlerin insafına bırakılıyor suyun tasarrufu... ...dolayısıyla suyun tüketimi Tüketimide... teşvik ediliyor, Hı -hı. tasarrufu değil. Aynı evet. zamanda bunu biz e, diğer programlarda da sık sık dile getirmeye çalıştık. E, suyun özel şirketlere devredilmesi e, daha çok kullanılmasından dolayı... E, aynı, e, ...su varlıklarının daha hızlı kirlenmesine neden Hı -hı. oluyor... E, ...ve temiz suyun azalmasına yol açıyor... Hı -hı. böyle bir e, etkisi de var e, insana değil e, kar odaklı bir e, zihniyet hayat bulduğu için burada Hı -hı. hemen faturalara yansıyor hemen Hı -hı. E, maliyetlerin düşürülmesine yansıyor maliyetler düşürüldüğü için de kaliteli su hizmeti sunma Hı -hı. gibi bir dertleri de olmuyor olmuyor zaman. evet ...daha da kötüsü... ...bu büyüyen şirketler bir yerdeki kaynağı tüketiyorlar... ...bu sefer başka bir yere gidiyorlar... ...başka bir ülkeye, bir aynı ülke içerisinde başka bir yere... ...ve tabii... Bütün başka sektörleri de akabiliyorlar... ...sektörleri de değiştiriyorlar, evet... evet ...çünkü Ve, sudan elde ettikleri karı... ...bir başka sektörde yatırıma başlıyorlar... Evet. ...ve şey oluyor tabii... ...doğal olarak... ...bütün bunların sonucunda suya erişim... ...evrensel bir hak olmaktan uzaklaşıyor... Ön ödemeli su sayaçları gibi uygulamalar e, başlıyor yani. E, bizim ülkemizde de var zaten hı hı. bazı yerlerde. Şimdi bu olumsuz gelişme karşısında Selanik'te EYAT'ın özelleştirilmesine karşı Yunanistanlı aktivistler bir kampanya örgütlemeye başlıyorlar. Hı. Su hizmetlerinin özelleştirilmesinin suyun pahalanmasına, kalitesinin düşmesine ve nüfusun büyük çoğunluğunun yaşamsal hizmete erişiminin kısıtlanmasına ve hatta engellendiğine neden olduğuna dair... ...somut verilerle başlatıyorlar... ...bu kampanyayı... ...EYAT'ın özelleştirmesinin... E ...karşı ilk e yaptıkları iş... ...bir imza kampanyası başlatmak oluyor... Evet. ...kampanyada bir şey var... ...onu istersen söyleyelim... Hı -hı. Hı -hı. E ...güzel bir vurgu var daha doğrusu... Hı -hı. ...şöyle demişler... ...halk eğitimi ve halk sağlığına yönelik... ...harcamaları... ...fuzuli ka kabul edip kısıtlandığı günümüzde... ...hükümete bir uyarımız var eğer temel sosyal mütakabiliyet yok edilebilir soru söylemem yani karşılıklı olma durumuymuş birazdan ondan bahsedelim. Eğer hani bu sosyal mütakabiliyet yok edilirse ...hiçbir vatandaşın doğrudan ya da dolaylı vergi söz, ödemesi söz konusu olamaz demiş. Yani eğer siz devlet olarak bizim haklarımızı korumazsanız... Biz ...bize vermek zorunda olduğunuz hizmetleri vermezseniz, vermezseniz... ...evet biz de size verginizi ödemeyiz diyor. Bizi yok sayıp özelleştirmeye devam ederseniz... ...biz Yunanistan vatandaşları bu faaliyetlerinizi engelleyeceğiz demişler. Çok güzel söylemişler. Evet. evet. Şimdi kampanya geliştikçe tabii ki uluslararası dayanışma da gelişmeye başlıyor. Suyun özelleştirilmesine karşı olanlar Avrupa'daki diğer su hakkı hareketinden ve Avrupa vatandaş girişiminden de destek alarak özelleştirme modelinin dünyanın başka şehirlerindeki başarısızlıklarını Yunanistan'dakilerle paylaşmaya başlıyorlar. Yunanistan'daki halkla paylaşmaya başlıyorlar. Şimdi burada bahsettiğimiz Avrupa vatandaş girişiminin de suyla ilgili ee, önemli bir e, girişimi oldu. Biraz ondan bahsedelim. Ee, ne yaptı Avrupa vatandaş girişimi? 28 Avrupa ülkesinden yaklaşık 2 milyon kişiden suyun özelleştirilmesine karşı imza topladı. Evet. Ee, i̇mzalar 17 Şubat 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu'na sunuldu. Avrupa Komisyonu'nun suyun özelleştirilmesini imtiyazlar direktifinden çıkarmak zorunda Bıraktılar. bıraktılar, evet. Tabii tüm bunlar Avrupa ölçeğinde yaşanırken EYAT'ın özelleştirmesi yani Selane'in su hizmetlerini veren EYAT'ın, EYAT kamu şirketinin özelleştirilmesiyle ilgili bir referandum yapılması kararı da alınmıştı. Bu yürütülmeye başlandı yani referandumdan öncesi. Bunu da e, yerel seçimlerle birlikte 18 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirme kararı aldılar. Ancak e, bu referandum olmadan tam bir gün önce yani 17 Mayıs'ta hükümet referandumun yasa olmadığını ilan etti. Ve hatta düzenleyicileri tutuklamakla tehdit etti. Evet. Evet. Ama kampanya cidden yaygın ve güçlü inşa edildiği için hiç bunlara e, prim vermeden e, belirttikleri gün 18 Mayıs 2014 tarihinde bir referandum yapmayı başardılar. 1500 gönüllü. Ee, ...bu referandum çalışması sırasında yer almış. 7 Avrupa ülkesinden gelen 30 gözlemci ve ha. Selanik Avukatlar <gülüyor> Derneği'nin de eşliğinde e, referandum gerçekleşiyor. Ha. Selanik'te 428 binden fazla insanın katıldığı yerel seçimlerde halkın %51'ine yakını EYAT referandumu içinde oy kullandı. Ha. Kullanılan e, oyların... Yüzde 98'i yani 213 binden fazla insan su şirketlerinin özelleştirilmesine hayır dedi. Çok büyük bir başarı gerçekten. Evet. Zaten e, sadece bu olup bitenler Selanik'le de kalmadı. Yunanistan'ın bir başka kenti Atina'da da e, benzer şeyler yaşandı. Referandumdan sadece bir hafta sonra yani 25 Mayıs 2014 tarihinde Yunanistan Yüksek Mahkemesi 4.5 milyona yakın ...insana hizmet veren, Atina'nın su hizmetlerini yöneten Eydap... ...bu şirketin adı da Eydap... ...onun özelleştirilmesi planlarını e, engelledi. Sebebi de halk sağlığını tehlikeye atabileceği konusu. Zira hükümet, IMF ve Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası... ...tıpkı EYAT'ta olduğu gibi Eydap'ın da hisselerini... ...özel yatırım, yatırımcılara satmayı planlıyordu. Hı -hı. Ancak Danıştay, işte özel şirketlerin kontrolüne bırakılan suyun... ...kalitesinin düşeceği endişesini dile getirdi... ...ve halkın sağlığını tehlikeye atacağı için... E, ...bunun anayasaya ay aykırı olacağına karar verdi. Evet. Yani son aşamada Danıştay Yunan hükümetinin... ...Selanik ve Atina kentlerindeki su idarelerini... ...özelleştirmesinin yasa dışı olduğu yönünde... ...karar vermiş oldu. Hı. Böylece Atina ve Selanik'te su idarelerinin... ...süre gelen özelleştirilmesi... ...çünkü 2001'den başlattılar... Evet. Ee, ...askıya alınmış oldu... ...özelleştirme kuruluşu geleceklik kararlarını anayasaya ve halkın isteğine saygılı olarak alacakları yönünde açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet ama tüm bunlar olurken tabii suyun özelleştirilmesine dair... E bu, bu özelleştirmeye talip olan şirketlerden hiçbir açıklama gelmedi. Bu normal bir şey. Evet. Bu çok önemli bir zafer. Bütün ülkede de zaten kutlandı. Yine Avrupa'da da EPSU yani kamu hizmeti sendikaları Avrupa Federasyonu tarafından da bir açıklama yapıldı. Genel sekreter şöyle diyor. Yetkililerin ve şirketlerin halkın taleplerinin farkına vardığını söyleyerek şu cümleleri sarf etmiş. Şimdi hükümet su ve kanalizasyon idaresinin tamamen halkın ellerinde olacağını garantilemeli. Ve kamusal hizmetlerin özelleştirilmesi gibi modası geçmiş, insanların isteklerine cevap vermeyen ve başarısızlığı tescillenmiş fikirlerden artık vazgeçmeli diyor. Ee, yine Selanik Su İdaresi'nin şu anki CEO'su bile bu bir ileri bir geri özelleştirmenin kalkınma stratejilerine bir yararı olmadığını söylüyor demiş EPSU Genel Sekreteri. Ve sözlerini şöyle bitirmiş, şimdi suyun bir insan hakkı olduğunu beyan etmenin... Ve yereldeki insanların tareplilerini hayata geçirmeye başlamanın tam zamanıdır. Evet. Yunanistan'da bu tür gelişmeler oldu. Evet. Geçtiğimiz evet. haftalarda diyelim. Evet. Ara mı verelim? Bir ara verelim. Şimdi Slow Six'ten dinliyoruz. These rivers between us. Evet su hakkında bu hafta ee, su hakkıyla ilgili yaşanan gelişmelerden dünyadaki gelişmelerden bahsediyoruz. Birinci bölümde Yunanistan'dan bahsettik. E, Selanik ve Atina'nın su hizmetlerini veren şirketlerin özelleştirilmesinin önüne geçilmiş oldu. Şimdi de İtalya'ya devam edelim. İtalya'da Lazio'da e, su bir insan hakkıdır diyen bir gelişme oldu. Geçtiğimiz Mart ayında İtalya'nın başkenti Roma'yı da kapsayan Lazio bölgesinde yaşamın devam, devam için en temel müştereklerden biri olan suyu korumak üzere bir kanun tasarısı hazır, e, yapıldı. Bir kanun kabul edildi. Bu kanun ilk tasarını 37 bin vatandaş ve 40 topluluk imzalamış. Yani... Vatandaşların yaptığı bir kanundan bahsediyoruz. Evet, sadece imzaladı demeyelim. Bunu e, az önce senin de söylediğin gibi 37 bin vatandaş Hı. ve 40 topluluk hazırlamış, e, hazırlamış içeriğini evet. belirlemiş. Hı -hı. Bu kanun aslında e, 5.7 milyon insanın yaşadığı bölgede e, doğrudan demokrasiye yaklaşan e, bir örnek. Hı -hı. Yani bu açıdan da e, çok. ...kıymetli görmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu kanunda... ...şöyle bir öz var... E, ...ya da düzenleme de diyelim... ...su müşterek... E, ...yani kamusal varlık... ...suya erişim ise bir insan olarak... ...insan hakkı olarak kabul ediliyor... E, ...ve bu... ...varsayımlardan ya da kabullerden... E, ...sonra... E, ...kanunun e, diğer maddeleri... ...düzenlenmeye başlıyor. Ne diyorlar... E, ...bu ön kabulden sonra... Suyun zorunlu e, rekabetçi ihaleye konu olamayacağını karara bağlamışlar. Hı. Kar temelli yönetilemeyeceğini. Suyla ilgili kararların halkın katılımıyla yapılacağını, her toplulun kendi su hizmetlerini yeniden kamulaştırma için bölgesel bir bütçe oluşturacağını. Devam edelim. Hı. Ve gelişmekte olan ülkelerde suya erişimin arttırılması için dayanışma temelli ve amacı gütmeyen işbirlikleri, yani kamu kamu işbirliği dediğimiz işbirlikleri için bölgesel bir bütçe kurulacağı garanti altına alıyoruz demişler. Evet, çok güzel gelişmeler. Hı hı. Tabii bütün bunların aslında bir de arka planı var, daha öncesinden olanlar var. İtalya'da bu kararların alınmasının köküne baktığımızda, geçmişine baktığımızda şunu görüyoruz. Aslında 1994'e kadar su hizmetleri İtalya'da belediyeler tarafından yürütülüyordu ancak... Legali diye e, bilinen bir ulusal su yasası yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre belediye kuruluşları daha büyük bölgesel birimlerde toplanmaya başlamıştı. E, her ne kadar özelleştirme bir yasal zorunluluk olarak belirtilmemişse de burada... ...bu kuruluşlar ile birlikte şirket gibi yapılanmak zorunda kaldılar. Hı hı. Ve belediye kolektifleri şirketin kamu özel ya da kamu özel olup olması, olmaması durumunda... ...karar vermek e, durumunda bırakıldılar. Ee, bu yasa... maliyet tam maliyeti getirmişler evet. su hizmetlerinde hı hı, tam maliyet getirilmiş hatta şöyle üstüne bir de yüzde yedi kar edilmesi gerekiyor yani kullanıcı suyu kullanan vatandaş e, o suyun o noktaya gidebilmesi için gereken bütün maliyeti ödemekle kalmıyor bir de üzerine yüzde yedi karı şirkete ödemek zorunda aslında bu bizim evet. yabancı olduğumuz bir düzenleme değil. Tam da Türkiye'deki hmm. yapılan şey. Yani bizde de bu kanunun benzeri, benzeri var. var 1981 evet. yılında yürürlüğe giren İSKİ kanunu. Öncelikli olarak İstanbul'da başlatılmış ama daha sonra bütün büyükşehir belediyelerine ve şu anda herhalde bütün belediyelere zorunluluk kılınan bir düzenlemeden bahsediyoruz. E, 2.560 sayılı İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun. Hı. Bu hukuksal metinde de tarife tespit esasları e, başlıklı 23. maddesine göre yerel yönetimler gürüttükleri tüm hizmetlerin gerçekleşmesi için harcanan yönetim ve işletme masraflarını amortismanları doğrudan Hı. gider olarak e, yazacaklar. Yenileme giderlerini de ve iyileştirme geliştirme giderlerini de buna ekleyecekler Hı. ve bunun üzerine ek olarak yüzde on. ...kar edecek şekilde vermek zorundalar. En az evet, olduğunu en az. da belirtelim. Minimum yani. Bu tamamen aslında belediyeleri ticari bir işletme... ...veye dönüştürme kanunu. Evet, kanunu evet. denilebilir. Şimdi İtalya'daki Legalli yasası yüzünden... E, ...zaman içerisinde pek çok su işletmecisi ...altyapıya daha az sermaye ayırmaya başlıyor. Bunun sebebi de daha az masrafla karı yükseltmeye çalışmak. Hatta öyle bir noktaya gelmiş ki işler İtalya'da su kaçığa %30 civarlarına gelmiş ki Avrupa'da su kaçığının en yüksek olduğu ülke haline gelmiş İtalya. Belki burada Kasa şeyi söyleyebiliriz şeyde. bu kayıp demek daha doğru olur. Yani hmm. altyapı hizmetlerinin e, yeterli kalitede olmadığı için evet. suyun te, e, verildiği yerden musluklara kadar e, geçen aşamada kaybedilen su. Evet. Yani hmm. bazen de böyle söyleniyor ya işte elektriği insanlar kaçak kullanıyor, parasını ödemiyor, hmm. suyu kaçak kullanıyor falan. E, ve bütün yine sorumluluk bireylere yükleniyor. Hayır evet, böyle değil. değil. Evet. E, Altyapının yeterli kalitede olmamasından dolayı iletim hatlarında... Sorunlar Kaybedilen şu diyebiliriz Evet yani şirketlerde bunu zarar etmemek için şey yapmıyorlar Yani para harcamamak için Hı -hı. Evet. Tabii bütün bunların sonucunda e, halka şöyle bir şey yansıtılmış Yani işte bakın kamu şey yapamıyor bu işi beceremiyor işte çok kaçağımız var falan Sular da pahalanıyor gittikçe. Akgün bir şey yapayım mı? Bir daha böleyim yani, mi? Tabii. Daha geçen günlerde işte Su Hakkı web sitesine de böyle bir haber girmiştik. Türkiye'de de, evet, de Türkiye'de su de kayıp, kayıp oranı yüzde kırk oldu. Yani Hı -hı. şimdi İstanbul susuzluk meselesi, İstanbul'un susuzluk meselesi çok Hı -hı. gündemdeyken. E, işte söylediğimiz gibi e, barajdan e, evin musluğuna kadar gelen sunun yüzde kırk Kayboluyor. Kayboluyor. Yani kaybolmuyor daha doğrusu. Evet, yani <gülüyor> musla ulaşamıyor. Doğru düzgün bir şey yapılmadığı için iyileştirme, o yüzden gidiyorsun. Şimdi tekrar İtalya'ya dönecek olursak, 2007 yılında İtalya Su İçin Hareket Forumu, su hizmetlerinin tekrar kamu eliyle yürütülmesi için 400 bin imza topladı ve sosyal müzakere ortamında yeni bir kamu yasa tasarısı geliştirdi. Önerilen yasada su döngüsü yönetiminin sürdürülebilirlik ve dayanışma prensiplerine bağlı olarak kamuya ait olduğu ve katılımcı olması gerektiği vurgulandı. Tüm altyapıların kamunun yönetiminde olması ve özelleştirilmiş olanların da tekrar kamulaştırılması gerektiği belirtildi. Ve günlük 50 litre olan kişi başına düşen minimum su miktarında da bedelsiz olarak sağlanması önerildi. Ayrıca diğer ülkelerde yaşayan halklara kar amacı gütmeyen su sistemleri geliştirmede yardımcı olmak için bir milli dayanışma fonu düzenlendi Çok o kadar güzel şeyler ki bunlar gerçekten de Yani aslında çok güzel demek de şey değil Yapılması Olması gerekenler gereken. evet. bunlar evet. Olması gereken şeyler ama olmayın Çok ileri güzel bir görülüyor. talep falan değil yani Olması, uygulanması <gülüyor> evet. gerekenler Bütün insanların evet. çıkar adına atılması gereken adımlar Evet 2010 yılında bu özelleştirmeci yasaya karşı 1.4 milyon imza toplanarak yasayla ilgili bir referandum yapılması için Roma Yüksek Mahkemesi'ne başvuruldu ve başvuru kabul edildi. 2011 Haziran'ında da %57 katılımın olduğu bir referandum sonunda %96 gibi ezici bir çoğunlukla özelleştirmeci yasa reddedildi. Burada evet. çok önemli bir gelişme. Şimdi programın sonuna geliyoruz. Önümüzde iki tane örnek daha var. Bir Fransa'da. Hı -hı. Su kamuya dönüyor başlığıyla sizinden paylaşmak istediğimiz bir haber. Bir de ekvatorda yeni bir su kanunu kabulü oldu geçtiğimiz haftalarda. Nasıl yapalım diye durakladım de. Şöyle istersen Paris'ten bahsedelim. Sadece. Evet Paris'ten Hı -hı. bahsedelim. Ekvator'u belki önümüzdeki Paris'te programlarda dile getiririz. Evet. Montpellier Belediyesi Başkanı geçtiğimiz Mayıs ayında şehrin bir su şirketi ile olan kontratını ismini söyleyemiyoruz. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren bitireceğini söyledi ve yenilemeyecekler kontratı. Şirket zaten 25 yıldır bir anlaşmaya bağlı olarak kente su hizmetleri sağlıyormuş. 2015 başından itibaren de su hizmetleri 7 yıl boyunca kamunun ellerinde olacak. Ve yeni su yönetimi suyun fiyatında %10'luk bir indirim uygulayacak. Bu da çok güzel. Ve böylece yoksul kesimin su hakkı güvence altına alınmış olacak. Evet. Yine Fransa'da e, bu sefer Paris'te. Paris'te de e, 2010 tarihinden bu yana e, Paris'in suyu adlı e, bir kamu şirketi tarafından sağlanıyor. İşletmenin mülkiyeti artık Paris Belediyesi'ne geçmiş. Hı hı. 2010'dan önce ise bu kamu işletmesi, kamu özel ...şirket olarak çalışıyor. 30 sene boyunca. Evet, 30 evet. sene boyunca. Buradaki çarpıcı bir veri var. Özelleştirildiği dönem içerisinde yani 1980-2009 yılları arasında suyun fiyatı her yıl art artmış. Evet. Ee, diğer ürünlerde de artıyor. Tam işte 30 yıllık dönem içerisinde %480 oranında suyun fiyatı artıyor. Ama diğer evet. ürünlerde bu oran %280 Evet. Yani suyun fiyatı iki katı artmış. Evet. <gülüyor> Diğer şeylere göre yani genel fiyat, genel fiyat yükselmesine göre iki katı artmış. Evet. Burada bir şey de ben ekleyeyim. Ee, bir de şey deniliyor yani bu kamulaştırmanın önemli bir özelliği de sadece suyun ucuzlaması değil. Aynı zamanda kamu şirketi kar ettiği zaman o elde edilen kar şirketin başka birimlerine gitmiyor. Suyun daha ya iyileştirilmesi da CEO'suna gitmiyor. veya CEO'suna gitmiyor. ...su hizmetlerinin daha iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmalara gidiyor. O da çok önemli bir fark. Evet, Evet. bu haftalık su hakkında bu kadar. Maalesef süremiz bu kadardı. Daha söyleyeceklerimiz vardı. <gülüyor> daha sonra devam ederiz başka programlarda. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.